Müslüman arası fitne sokmuşlar, Aleviler Sünnileri harici bilirler. Sünniler de Alevileri harici bilirler. Böyle bildirmişler böyle. Şimdi 5. kul karıştırmış içeriği yiyeceğin haberi olduğu gibi. Allah bir, Muhammed hak, Kur'an bir. Ne istiyorsun be? Ali'yi biz de seviyoruz. Hasan Hüseyin başımızın tacı, arşın küpeleri, Hz. Peygamber'in omuzuna gelen insanlar. Hz. Peygamber Muhammed Mustafa onları omuzuna almış taşınmış böyle omuzlarında taşınmış seviyoruz, Ali'yi sever, Muhammed'i sever sallallahu aleyhi ve sellem, radiyallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhi ve sellem'i sever, Ali'yi Hani Resulü aleyhi buyurmuş ki Hazreti Ali'ye, ya Ali seni müminler sever, münafıklar sevmez demiş. Kim var İmam Ali'yi sevmeye? İşte Esma-i Şerimesi burada. İşte her Cuma şanı ve alasını biz okuyoruz, bizim gibi acizler. Allah okuyor onları sallallahu Melekleri okuyor.